muazzez mümkünler Yağmura toprağın tepkisi farklı olur Kimyasına göre toprak yağmur altında Yağmur olaya düşer, azametli ağaçlar yollayabilir Yağmur çöpeğe düşer Yağmur kayalıklara düşer Yağmur dikenlik bir araziye düşer, dikenler gibi İnsanlara zahmet verir. Kur'an-ı Hakim'in ayetleri yağmur gibidir. Her yüreğe aynı yine. Her yüreğe, her akla aynı konuşur. Fakat kafirin algısı, Müslümanın algısı, münafıkların algısı hep Allah'ın ayetleri noktasında farklı farklıdır. Ebu Cehil de, Ebu Bekir de, netice itibariyle Hz. Adem'in soyundan gelirler. Fakat Allah'ın ayetlerine, Ebu refleksiyle Ebu Cehil'in karşı koyması arasında esaslı fark vardır. Biz bundan şunu anlarız, kamuoyu size nasıl tepki verecek? İnsanlar sizin ifadelerinizi, sizin adımlarınızı, ameliyelerinizi nasıl anlayacak? Bunu mu esas alacak, yoksa Allah'ın rızasını. mı? Bir yerde kardeşleriniz var, onlar da ekmek bulamıyorlar, yardımı, sadakayı, zekatı, ekmeği, suyu, çorbayı bulan yanında sadece pirinci eksik olanlara mı vereceksiniz? Yoksa eline ekmek götüremeyen, evleri bombalanan Müslümanlara mı göndereceksiniz? Eki insanlar, insanlar içerisinde üç kişi, beş kişi bunu anlamada, algılamada zorlanacaklar. Allah'ın rızasını mı yoksa kamuoyunun bakışını mı dikkate alacaksın Kur'an-ı Hakime nazar diliyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatu ve Selam Mekke'nin İslam'a anlatıyorlar. Darümeyrede toplanmışlar Helit bin Mubir başında. Diyorlar ki hac mevsimi yaklaştı şimdi kafile kafile. Hicadlarım arasında insanlar Mekke'ye gelecekler. Muhammed ulaştığında, kendini anlattığında tamamı belki de onları Müslüman olacak. Gelin kelimemizi, ifademizi birleştirelim. Gelenlere hep aynı şeyi söyleyelim ki bizim sadakatimize Muhammed Aleyhisselam'ın haja sözünün hilafına inansınlar, kabul etmesinler onu. Olur diyorlar. Mekrediler, dışarıdan hacılar geldiğinde onlara biz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı bu bir şairdi sözlerine itibar etmeyin, bu şekilde anlatalım. Velid bin Muhyri, olmaz diyor. Ben şairler dinledim, sizler de dinlediniz. Ama Muhammed'in sözü şair sözüne benzemiyor. Peki o zaman delidir diyelim. Sizler de deli gördünüz, bütün dünya deli gördü. Insanlar delileri görür, onlardan korkarlar, kaçarlar ama insanlar Muhammed'i görmek için evinin kapısında toplanıyorlar. Buna da inanmazlar. Peki o zaman Muhammed'i e kahin diyelim, sihirbaz kahin diyelim. Olmaz diyor dedikli muhide. Kahinleri biliyorsunuz, onlar bir doğru bir yalan konuşurlar. Milletin parasını alırlar, onları sömürürler, hanlarını, hanın hanlarını talan ederler. Peki ne diyelim ona sihirbaz diyelim neden sihirbaz diyelim? Çünkü babayla oğlun arasını, kocayla eşin arasını ayetli. Öyle bir Müslüman kadrosu çıkardı ki anneleri, babaları onların karşısına çekip çıkıp Sa'd bin Ebi Vakras'a Mus'a öyle bir iman katrosu çıkardı Aleyhisselatü Vesselam Hira'ya çekildiler evlerine çekildiler neden bana düşman bunlar diye bunu düşünüyor, bunu mu lakıza ediyor? Hazreti Cebrail geliyor, ya eyyuhel müddeffi elbisesine bürünen ya da yatağını çekilip tam örtüyü üzerine almak üzere olan peygamber belki bunlardan daha esas maşur. Ya eyyuhal utedaffir bi etuamil ilim. Ey ilim libasına Hazreti Muhammed ayarlar. İnsanlar kutlara insanlar insanlara bilekine göre tesisesi. Müslüman babaya söyle kızını okula gönderirken o gönderdiği ortama baksın, kızının kıyafetine baksın, kızının imanına baksın, söyle kesin ki, dünyada büyük gördüklerin, servaya sahipleri, kuvvet sahipleri, hepsi karşılığında küçülecek. Allahu Ekber ve Allah'ın büyüklüğünü bütün bir aleme ve وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَا بَكَ فَتَاهِرْ Ey bir sene var, onu temizle o moda tasarımcılarının rızasına değil Allah'ın rızasına uygun olsun وَثِيَا بَكَ فَتَاهِرْ insanların başına kalkma. Verdiğini çok görme. Belki adamlara teşekkür ederim. Hani Kur'an-ı Hakim Allah Resulü ne sana bana sadaka vermeyi anlatırken buyuruyor ki وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَاَرْتُ السَّكَاتَ وَاَقْرِبُ اللّٰهَ قَرْبَ الْحَسَنَا Karızı kesmek demek. Malınız var Allah yolunda sadaka, zekat vereceksiniz. Kesip de atacaksınız. Yani malınızdan buyuruyor kainatın sahibi. Haliseyi şu şekilde tasavvur ediniz Ağaçları yılın belli mevsiminde, belli zamanında budamanız gerekir Budamadığınız zaman ondan meyveyi istediğiniz gibi alamazsınız Budadığınız zaman bahçenize çel düşer, çöp düşer O dallar düşer, yerden birisi gelir Onları kaldırır, sizin bahçenizin çöpünü temizlerse ona teşekkür edersiniz Yani Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki Zekat malının kilidir. Eğer onu veriyorsan malını temizliyorsun. Bir fakir geliyor, senin malının pisliğini alıyor. O halde fakire, miskine verdiysen onun başına kalkma. Senin malının pisliğini aldı diye ona teşekkür et. Bu nizamı kim getirdi ya Allah? Fakirler var, kuyruklara diziyorlar. Ekmek alıyorlar, kamerayı çekiyorlar. Zatayı anlattın ki fakir zengine değil zengin fakire teşekkür edecek. Benim malımın kilini aldın sen onu temizledin diye. Sen bunları söyle bu dünyaya. Karşı çıkanlar olacak. Olur mu diyecekler. Zerni Dünyaya gelirken onların üzerinde elbiseleri bile yoktu. Ama şimdi Allah'ın ayetlerine kafa tutuyorlar, şimdi Kur'an'a isyan ediyorlar, namaz buluyorlar fakat olur mu ben bunu hayatıma tatbik edemem diyorlar, dünyaya gönderirken elbisesiz gönderdiğin dünyada iki tane tabu sahibi olunca Allah'a kafa tutanları sen bana bırak Onların o çok önemli yüzlerini ciplerini. bizde öyle pehlivanlar var ki meydana çıktıkları zaman 17 tane insanın birden sırtını yere getirirler o halde Allah'ın cehenneminde biz isyan çıkarırız. 19 melekle Allah bizim üstemizden nasıl gelir? Aleyha <gülüyor> tisate hemen iki ayet sonrasında Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki keller bir kandilden bahsediyor. Hava karardığı zaman, gece bir yorgan gibi bütün bir dünyayı örtüğü zaman, Allah bir kandille bütün bir dünyayı aydınlatıyor dedikleri zaman inanmazdınız. Çünkü evimizde siz o kadar kandiller görmüştünüz. Ya da daha büyüklerini sokakta görmüştünüz. Onların ışıklarını yaydıkları bir bölge var, ötesine giremiyorlardı. O halde nasıl olur derdi biz bir kandil bir dünyayı aydınlatamaz inkar ederdiniz şimdi görüyorum insan da inanıyor Allah razı ve buyuruyor ki ben nasıl bir kandille bütün bir dünyayı aydınlatıyorsam işte o kuvvetin sahibi Amerikasında da de müslümanların evlerini başına yıkan babaların evlerine çocuklarına ekmek su götürmekten Suriye'deki o zalimin eserinin nusaylilerinin Allah düşmanları her cehennemde cezalandırmaya muktedirdir o Allah. Aleyhati sahte aşağıdır. Nasıl bir kandille bütün bir kainatı gündüz güneşle aykıratıyor. Gece, ayla bütün bir dünyaya ışık veriyorsa işte o bütün zalimlere bunun hesabını sormaya muktedir. O halde kardeşlerim. <S hungry> <Sessizlik> Kullu nefsin bima kesebet rahine illa ashabel yemin El insan bir anlamda Allah katında rahim gibidir. Kullu nefsin bima kesebet rahine Hani bir mal alırsınız. Karşılığında derler ki size parayı getirene kadar bana neyi verin verirceksiniz. Belki değerli bir eşyanızı rahim olarak Parayı ödediğinizde rehminizi kurtarırsınız. Allah Azze ve Celle de buyuruyor ki Bütün insanlar benim katımda rehim gibidirler. Eğer kulluk vazifelerini yapanlarsa işte o zaman kendilerini Allah'ın azabından kurtaracaklar. Yani eğer Müslümanlar Kum fe enzir ya eyyuhel muddesir İlim mergiselerine bülünür. haktan ya Tavır alırlarsa işte o zaman Allah onların yalnız olacaktı. Geçen vermeye baktılar dediler ki Suriye'de bu zalim esedin Allah düşmanı adamlar Adamları Müslüman bir kardeşimizi yakaladılar. Yere o zalimin resmini koydular diyorlar ki iman var, eğer derinle onların söylediğini kabul etseydin Allah sana etmeyecek. Neden onların dediğini yapmadın, kendini bu hale getirdiler, seni bu duruma soktular. Gerçi diyor ki hocam ben İslam'ı bilmiyordum. Ben hamada, ben humusla yaşıyordum fakat bir defa Rabbimi Allah'ıma secde etmemiştir. Şimdi bu Şey o Allah maya olmaz onlara yolları gölüz Allah ﷻ Ya ey her kum fendi, hazıtı Allah ﷻ emrin ettiğidir.